Bugün bazı insanlar mezhepsizim Sünnete göre yaşıyorum Diyor Bu konuda sizin görüşünüz nedir Teşekkür ederim demiş. Yani aslında Böyle diyenlere gülmekten başka Diyecek laf bulmak zor oluyor da Yani mezhepsiz Yani mezhepsiz olmak mümkün değil ki Yani Yani o adamın söylediği de bir mezhep oluyor Mezhep dediğimiz şey de biliyor musunuz Hazreti Peygamber'in zamanında mezhep diye bir şey yoktu ki Müslümanlar bilmediği bir konuyu kime soruyorlardı? Resulullah'a. Resulullah'a soruyorlardı. Aldıkları cevabı hareketiyorlardı. Resulullah Efendimiz rahmet-i kavuştu. Sonra bilmeyen insanlar kime soruyordu? Sahabe-i soruyordu. Sonra sahabe öldü, tabiine soruyorlardı. Sonra tebe tabiine peşinden gelenler, alimlere. Sonra işte müştehit imamlar devre oldu. Yüz sene sonra. Efendim müştehit imamlar işte tabiinden, tebe tabiinden, sahabeden Keremlerimizden aldıklarını insanlara açıkladılar. Arada bazı görüş ayrılıkları oldu. Yani neyi ayeti veya hadisi anlarken. Hı hı. Şimdi siz şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Evlâ messümün nisa'e diye bir ayet var. Kadınlara dokunduğunuz zaman. Şimdi buradaki dokunmak kelimesini İmam Şafii demiş ki bu mutlak anlamda fiziksel dokunmadır. Yani kadınla, erkeğin, yani. yani kadınla erkeğin eli eline değerse, teni tenine değerse abdesti bozulur diyor. Evet. Yani buradaki dokunmayı fiziki anlamda, fiziksel bir dokunma kabul ediyor. Ebu Hanife diyor ki, efendim diyor ya buradaki dokunma öyle elin ele, tenin tenine dokunması değil ki. Yine bu cinsel ilişkiden kinayedir diyor. İmam Malik de diyor ki ikinizin dediği de doğru değil. Ben ayet sizin anladığınız gibi anlamıyorum diyor yani şimdi anlatımı biraz rüzgarize evet, diyorum yani. yenidir efendim şehvetle dokunduğunuz zaman abdest bozulur. Yani normalde şehvetsiz dokunursanız dedim ki siz abdest aldınız hanımı, hanımefendi gelinimiz size ceketini tutuyor o arada eliniz hanımınızın elinde değdi. İmam Şafii diyor ki senin abdestin bozuldu. Yeniden abdest alacaksın. Ebu Hanife diyor ki hayır bozulmadı. İmam Malik diyor ki hayır bozulmadı. Efendim geldin eşin Eşini elinden tuttun. Yüzünü öptün mesela. Ne Nasıl öptün? Herhalde sevgiyle değil, sevgi, şefkatle öptün. Sevgiyle öptün. Yani bir aşkla yani. öptün. Yani eşini ya. Buradaki temas, şehvi, şehvi bir temas. Söz konusu olduğu için İmam Malik bozuluyor. Şimdi bu ayetten hareketle mezhepsizim diyen birisi ne yapacak? Ya öyle hareket edecek, ya öyle hareket edecek. Yani nihayetinde yine sünnete göre hareket ediyor. Yani ne, neticede ya Ebu Hanife'nin dediği gibi hareket edecek, ya İmam Malik'in Malik dediği gibi hareket edecek, ya İmam Şafii'nin dediği gibi hareket edecek. Bunun üçüncü, dördüncü bir alternatifi yok. Diyelim ki İmam Şafii'nin dediği gibi hareketti. Sen olduğun Şafii mezhebinden işte. Nasıl mezhebesi değil yani. diyorsun. Yani o boş laftan bir şey değil. Guruntu kendini beğenmişlikten, kibirden, mütegebbirlikten başka bir şey değil. Evet. Allah razı olsun.